Yeni bir haftanın ilk gününden herkese günaydın haftaya güzel bir haberle başlayalım. Geçtiğimiz hafta şiddeti özendiren Mazlum adlı oyuncak toplatılsın talebiyle başlatılan kampanya başarıya ulaştı. Kampanyacı başarısını kendisini destekleyen 7287 kişiyle şöyle paylaştı. Herkese merhabalar. İnanın bu çok garip bir his. Muhtemelen bu hissi ekteki açıklamayı okuyunca siz de hissedeceksiniz. Çünkü hepimizin içinde bu ülkenin geleceği için garip bir kaygı var. Bundan eminim, İşte bu kaygı bize bu kampanya süresince önemli bir itici güç oldu ve meydanın boş olmadığını net bir şekilde gösterdi. Bir hafta bile olmadan 8 bine yakın imza toplandı. Ulusal medyada yansımalar alındı. Alanında uzman kişiler gerek sosyal medya hesaplarında verdiği tepkilerle, gerek yaptıkları açıklamalarla bu çirkinliği kınadı. Sonuç mu, firma yaptığı yazılı bir açıklamayla mazlum adlı bu iğrenç oyuncağı artık üretilmeyeceğini açıkladı. Mevcut ürünlerin toplatılması için çalışma başlatacaklarmış. Nihayet. Ya biz sesimizi çıkartmasaydık? Evet biliyorum. Zehirlenen onca zihin için yapabileceğimiz pek bir şey yok. Fakat en azından bu firma ve ürettiği çirkin oyuncak artık daha fazla küçüğün zihnini zehirleyemeyecek. Bu kampanya bize aslında unutmaya başladığımız bir gerçeği tekrar hatırlattı. Birlikten kuvvet doğar. Birliğin gücüne inanalım ve sesimizi yükseltmekten hiçbir zaman korkmayalım. Bu firmanın ve ürettiği oyuncakların her daim takipçisi olacağız. Bir ülkenin geleceği, çocukların oynadığı oyuncaklar da saklıdır. Sözünü ise sakın unutmayalım. Destek veren herkese çok teşekkürler. Bu başarı hepimizin saygılarımla dedi. Siz de benzer şekilde değiştirmek istediğiniz herhangi bir konuyla ilgili kampanya başlatabilir. Sesinizi duyurabilirsiniz. Böylece şiddeti özendiren Mazlum isimli oyuncak piyasadan kaldırıldı. Pazartesi gününün sıradaki kampanyasının sahibi Uşak'tan Sevgi Bulut. Bulut kampanyasını şöyle ifade ediyor. Görmüyoruz ancak biz de kıyafetlerimizin rengini kendimiz seçmek istiyoruz. Merhabalar, biz binlerce görme engelli biriyiz. Görmediğimiz için gündelik hayatta kıyafetlerimizin rengini anlama konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Şöyle ki kıyafetlerimizi alırken genelde satış elemanları bizlere kıyafetin rengi konusunda yardımcı olmaktaysa da aldığımız kıyafetlerimizin rengini daha sonra unuttuğumuz için Gündelik hayatta kıyafetlerimizi kullanırken renkleri konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Elimdeki kazağın rengi ne acaba? Bugün kırmızı kazağımla siyah pantolonumu giymek istiyorum. Ancak renkleri nasıl bileceğim? Yarınki toplantıya lacivert takım elbisemi ve içerisinde de beyaz gömleğimi giymek istiyorum. Üzerine de kıyafetime uygun bir kravat seçmeliyim. Tüm bunların renklerini nasıl ayırt edeceğim? Bugün çamaşır makinesine koyu renkteki kıyafetlerimi koymak istiyorum. Ancak bu kıyafetlerin rengini nasıl gruplayacağım? Bu kıyafetimin rengi nedir diye sürekli birbirinden yardım almak zorunda kalmak istemiyoruz. O kıyafetin rengini kendimiz bilmek, anlamak ve ona göre giyeceğimiz kıyafetimize kendimiz tek başımıza karar vermek istiyoruz. Çünkü biz görme engellilerin yaşamlarını sürdürürken her daim gören birisine bağlı kalmak durumunda olmak istemiyoruz. Bir görmeyen yalnız da yaşayabilir ya da görmeyen insanların yanında sürekli gören birileri bulunmayabilir. Görme engelli bireyler olarak gündelik hayattaki tüm bu sıkıntılar nedeniyle yukarıda sormuş olduğum ve buna benzer tüm sorularıma cevap arıyorum. Ülkemizde hazır giyim sektöründe oldukça başarılı olan güzel ve iyi giyinmek herkesin hakkıdır ilkesini benimseyen duyarlılık göstererek çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atan tekstil firmasını ürettiği ve satışını yaptığı kıyafetlerin renginin görme engellilerce anlaşılması konusunda bir farkındalık yaratarak biz görme engelli müşterilerine yardımcı olmaya davet ediyorum. Firmadan ürettiği tüm kıyafetlere kıyafetin iç kısmına etiketin bulunduğu yere kabartma yani braille harflerle o kıyafetin renginin baş harfini işlemesini istiyorum. Kıyafette bizden fazla renk varsa aynı şekilde o renklerin baş harflerini de kabartma olarak işlenmesini istiyorum. Görme engelli bireyler olarak bizler kimseye bağımlı kalmadan istediğimiz renkteki kıyafetimize erişmek istiyoruz. Bizler de güzel ve renk olarak uyumlu kıyafetler giymek istiyoruz. Görmemek, kıyafetlerin rengini ayırt etme konusunda engel olmamalı. 6. Körler Derneği Genel Merkez Kadın Meclisi üyeleri adına üretilen kıyafetlerin renginin görme engellilerce kimseye ihtiyaç duyulmadan anlaşılabilmesi için firmaya yönelik başlatmış olduğum imza kampanyasına katılarak biz görme engellilerin bu sorununa çözüm bulmamız konusunda atacağınız imzalarınızla yardımcı olmanızı bekliyorum. Unutmayın ki gerekli özenin gösterilmesi halinde görmemek hiçbir şeye engel değildir. Sevgi Bulut, 6. Körler Derneği Genel Merkezi Kadın Meclisi Erişilebilirlik Bölüm Sekreterisi adına diyen Bulut'un kampanyasına Change.org üzerinden sizler de destek verebilirsiniz. Sıradaki kampanyanın sahibi Karaburun'a sahip çık talebiyle bu kampanyayı başlatan Cevat Ilgaz. Ilgaz bakalım neler diyor. Karaburun Yarımadası İzmir ilinin... Önemli bir ilçesidir. Eşsiz doğa ve yaşam alanlarında endemik bitki örtüsünün varlığı kadar denizinde de önemli canlılara ev sahipliği yapmaktadır. Denizimiz nesli tükenmekte olan Akdeniz foklarının barınma, beslenme ve üreme alanıdır. Bununla birlikte çupura, barbunya, kefal, sinaret, trança, sardalya gibi balıkların ekosistemine ve yaşam alanlarına sahip olduğu gibi denizlerimize oksijen sağlayan aynı zamanda 1200 çeşit deniz canlısını barındıran Posidonya çayırlarının kaplı olduğu bir dip yapısına sahiptir. Yarım adamız, sayamadığımız eşsiz deniz canlılarının yaşam alanıdır. Kısacası bölgemiz Ege Denizi'nin ekosisteminin en değerli körfezidir. Üstelik gelecek kuşaklarımıza miras bırakabileceğimiz, korunması, sahip çıkılması çok önemli deniz ve kıyı alanımızdır. Bu bölgemizde Agromey tarafından kurulmak istenen 387 hektarlık, deniz yüzeyini kaplayacak yıllık 7500 ton kapasiteli bir endüstriyel balık üretim alanı planlanmaktadır. Burada yetiştirilecek balıklar için iyimser olarak yıllık 35 bin ton sardalya, hamsi, çaça gibi deniz canlılarının vahşice avlanması ve ithal edilen Gdolu soya ile yem imal edilerek beslenmelidir. Yetiştirilecek balıklar bu yemlerin %30'unu yiyebilmekte, %40. 70'i ise çökelti olarak deniz dibine inmektedir. Aynı zamanda bu endüstriyel balıkların yaşamları için verilen antibiyotiklerin ve kimyasal ilaçları dışkıları ile birlikte denize bırakılmakta tonlarca azot ve fosfor katmanları oluşturacaktır. Bu azot ve fosfor kalıntıları posidonya çayırlarının ve denizel canlıların bir daha geri dönüşü mümkün olmayacak ötrofikasyonuna neden olacaktır. Doğa ve yaşam alanlarımıza, denizel ekosistemimize zarar verecek bu proje ve potansiyel alan derhal iptal edilsin. Karaburun Yarımadası deniz ve kıyı bölgeleri doğa koruma alanı ilan edilsin diyen Ilgaz'da aynı fikirdeyseniz siz de bu kampanyayı destekleyebilir, imza atabilir. Bu vatandaş hareketine sizler de katılarak Karaburun'un korunmasını sağlayabilirsiniz. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor yarın sabah. Değişim hikayeleriyle yeniden birlikte olmak üzere esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Osman Ulgar Özeskı.